Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü hadisimiz Abbas'tan geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor allah Rabb Din muhammed Resul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır Şimdi başlığımıza baktığımızda Allah-ı Rabb Din ve Muhammed Aleyhisselam'ı Resul kabul edenin büyük günah işlese de mümin olduğuna delil babı şimdi hangi mesele olursa olsun veyahut da hangi konu olursa olsun onun bir değerleri vardır bu değerler nedir sarıldığın müddetçe o sarıldığın meseleye güç verir kuvvet verir ihlas verir geçmiş ümmetlerin dinlerine baktığımızda ne vardı Başı dara geldiğinde sıkıştığında Bir ihtiyacı olduğunda insan neye değer veriyorsa ne yapıyordu Ona gidiyordu Ve ona gittiği gibi Birini korkutunca da ne yapıyordu Değer verdiğinden korkutuyordu İşte burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleykümselam Allah'ı Rab Şimdi Allah'ı Rab Allah Allah Allah deyince neden ilah değil de Rab Rab yediren, içiren, terbiye eden yaşatan, sıhhat veren yani seni öldükten sonra dirilten nedir? Bir zattır Allah'ı Rab sonra İslam'ı din yani Allah'ın seni yarattığı bir ortamda sana benimsediğin olarak din olarak İslam'ı seçersen mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğinde birçok din vardı. Bu dinlerin yanında bir de kitap ehli vardı. Yani Allah'ın gönderdiği resullere tabi olan insanlar vardı. Burada Allah Resulü Hanisallati vesselam İslam'ı yine zikrediyor. Çünkü diğer peygamberlerin getirdiği de İslam fakat hemen akabinde ne diyor? Muhammed'i de resul kabul eden kişi kurtulmuştur diyor. Şimdi Allah'ı Rabb şu topluma gittiğimizde yani atayisti bile Allah'ı kabul ediyor. Yani hiç kabul etmese başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne yapıyor? Yine Rabb'a sarılıyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Ankebut'ta dediği gibi onlar diyor denizde fırtınaya yakalandıklarında ne yapar? Halisane dua eder. Kim bunlar? Müşrik olan insanlar. Ancak karaya çıktıklarında ne yaparlar? Şirk koşarlar diyor. Yani başları selamete erdiğinde başlarından bir bela gittiğinde Rab'da bir müşkülat yok. Çünkü ruhlar bunu ta ruh, şeyde galiba bela dediğimiz yerde ne yaptı? Bu ahdi verdi. İslamsa Adem'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen dinin adıdır. Ama burada ne yapıyor? Muhammed'i de Resul kabul eden kişi imanın tadını ne yapıyor? Alıyor. Devam eden başlığımıza baktığımızda iman şubelerinin sayısını en üstün ve en aşağı derecesini utanmanın faziletini ve imandan olduğu beyan babı. Ee, Allah kendisinden razı olsun. iman Müslüm olsun. iman Bukhar olsun. Veyahut diğer hadis alimleri olsun. Attıkları şu bab başlığıyla bizlere aslında dinimizi ne yapıyor? Anlatıyor. Ee, biz imanı anlatırken Kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azaların tasdiki diyor, diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Artıp ve eksildiğine iman ediyoruz. Salih amellerlerin artacağına, günahlarla ne eksileceğine iman ediyoruz. Bakın bu bab başlığında ne yapıyor? İşi bitiriyor. Ve imanın tarifini yaparken biz diyorduk ki, kalbin tasdiki, dilin tasdiki nedir? Mürciyenin itikadı. Bak burada mürciyeye nedir? Breddiye var. Yine kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Burada da ne var? Haricilere nedir? etdiye var. Onlar artma ve eksilmeye, şube şube olduğuna ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. Burada devam eden e, hadiste. 57. oğlu Ebu Hureyre'den. Allah Resulü ve sellem iman, 70'den fazla şubedir utanmak da imandandır buyurmuştur şimdi burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam iman 70 küsur şube dediği gibi birçok rivayete baktığınızda 60 küsur 63 küsur 64 küsur şubedir dediği de nedir vardır Burada illa aynı o zikrettiği sayı manasında değil. Araplar bir ifade kullandığında çokluk olsun diye böyle bir ifade terimine giderler. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı kelime kadar nedir? imanın şubesi yoktur. Burada çokluk. Şimdi e, iman 70 küsur şubedir derken mesela aklınıza gelen şubeler bir sayın bakın neler var en üstünü neymiş? La ilahe illallah. En ednası bak bir rahatsız eden bir şey var. Onu kaldırman bile nedir? İmandan. Birine nasihat etmen, sadakatli olman, sadık olman, vefalı olman, iyiliği unutmaman, anaya babaya iyilik yapman, namazı kılman, İslam'ın şartları bunların hepsi nedir? Hep imanın şartları. E, küfrün bunun tam zıttı da nedir? Hep küfrün şubeleridir. Tevhid, zıttı ne? Şirk Doğru sözlülük Zıttı ne? Yalan Anaya babaya iyi davranma Zıttı ne? Kötü davranma Yani hangisine bakarsan Muhakkak her şeyin bir zıttını Ne yapabilirsin? Bulabilirsin İman 70 küsur şubedir, daha fazla Şubedir, hayada imandan nedir? Bir şubedir Buyuruyor, hatta Bukhari'de Burada da gelecek inşallah haya yoksa imanda yok diyor. Şimdi öyle şeyler vardır ki hep toplayıcıdır. Böyle kuşatıcıdır. Mesela haya erkekte vardır ama kadındaki hayayla erkekteki haya bir mi? Mümkün değil. Erkeğe haya vardır ama erkek ne kadar hayasızlaşırsa hayasızlaşsın. Bir kadının hayasızlaştığı gibi nedir? Değildir. Kadındaki en ufak bir hayasızlık onu ne yapar? alır götürür bütün iffetini götürür bütün dürüstlüğünü ne yapar götürür ama erkekte en fazla birisi yılışma lan ciddiyetini takın dedi mi adam hemen kendini ne yapar toplar ama aynı şey kadında ne yapmaz söz konusu olmaz işte iman ehlinde de aynen böyle gösterge vardır eğer haya gitmişse iman ehlinde imanda nedir gitmiştir diyor onun için hayaya çok dikkat etmek gerekiyor ve haya burada sanki bir e, nedir sibop mu diyeyim Göster, e, bir şeyi dengeleme unsuru oluyor İman arttıkça hayat artıyor iman eksildikçe ne yapıyor hayata eksilmeye başlıyor yani Allah'tan utanmak kalkıyor kullardan utanmak kalkıyor artık bir adamın ağzından dilinden her şey ne yapıyor gelmeye başlıyor ve yüzünden yapamadığını arkasından arkasından yapa yapa yüzüne de ne yapıyor yapıp gidiyor ve hiçbir şey kalmıyor vefadı, şuydu, buydu iyilikti, hepsi gidiyor ve nankörlük başlıyor ve yeryüzünde zulüm ne yapıyor? Alıp gidiyor aynen bugün Müslümanların ahlakında olduğu gibi düşünün Müslümanlar Müslümanların e, birlik ve beraberliğine çalışabilmesi gerekirken ihlaslı sammiyeti şu yeryüzüne bakın bütün birbirleriyle uğraşan Müslümanlar topluludur Hatta harp meydanlarına bile bir bakın şu anki durumu diyorum. Adam evini bırakmış, çocuğunu bırakmış, sevdiklerini bırakmış, yani sevdiği memleketleri bırakmış gitmiş, orada parça parça olup sen çocuğusun, sen bucusun diyerek birbirlerine girmişlerdir. Yani bunlar hep İslam ahlakının hatta imanın anlaşılmamasından kaynaklanan unsurlardır. Yine 58 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70'ten fazla yahut 60 kadar şubedir. Onun en eftalı la ilahe illallah en ednası ise, yoldan eziyet verecek şeyleri yoldan uzaklaştırma. Utanmak da imandan bir şubedir. Burada da rivayetimiz biraz daha şey yaptı e, ziyadeleşti. Demek ki imanın çatısı neymiş? Tevhid mesela öyle gruplar vardır ki imanı anlat dediğinde hep tevhidden bahsederler kim tağutu reddeder imanın sağlam kulpuna yapışırsa yani imanın tanımını yap dediğinde tevhidin tanımına ne yapar giderler ve insanları da bu yönlü yargılama yoluna giderler çünkü daveti bırakırlar iman anlaşılmayıp da imanın tanımı yerine tevhidin tanımı girdi mi davet gider ne olur yargılama başlar İşte iman tevhidin zeminidir tevhid imanın zemini değil alimlerin söylemiş olduğu sözün zemini budur buradan çıkar en üstünü yani imanın şubeleri kemala ere ere ere ne yapıyor tevhid üzerine bina ediliyor ama en alttakinde ne yapmıyorsun yine ihmal etmiyorsun bir rivayette gelecek inşallah bir kuyu var Kuyunun kenarına bir sahabe geliyor, gelip de birisi veyahut ama birisi veya karanlıkta birisi düşmesin diye bir çalı koyuyor. Bir sahabe de geliyor diyor ki şu birine batar diyor kuyudan su alırken falan diyor o da kenar ya koyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu iki kişinin halini diyor size haber vereyim mi diyor? İkisi de cennettiktir. Birisi insanların gelip oraya düşmesin diye onu alıyor, oraya koyuyor. Birisi de insanlara eziyet vermesin diye ne yapıyor? Onu kaldırıyor, kenarıya koyuyor. İkisinin niyeti de nedir? Halis ve ikisi de Allah'ı razı etmek için bunu yapıyorlar. Ve ikisi de ecdini ne yapıyor? Alıyor. Peki almasan ne olur? Bir şube kapanır. Senin duyarsızlığın başlar. Sonra bu da imandan mıdır dersen hepsi ne olur? Kapanır, gider. İşte imanın tevhidle bağlantısı bu yönü çok çok önemlidir. 59 nolu rivayet kardeşlerim Ebu Salim'den. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem utanmayı azaltması hususunda kardeşine öğüt vermekte bir adamı dinledi ve akabinde utanmak imandandır buyurdu. Şimdi uzunca bir hadisi muhtasar olarak alıyor İmam Müslüm bir sahabe bir kardeşini çekmiş kenarıya nasihat ediyor ya sen her şeyden niye utanıyorsun biraz girişken ol yani açık ol şöyle ol böyle ol tipinde yani öğüt veriyor Aleyhisselatü Vesselam onları şöylece dinliyor kardeşini rahat bıraktı Haya imandandır yani bırak hayal olsun o onu ne yapar? Hayra sevk eder diyor. Onun üzerine baskı yapmasını engelliyor. Hakikaten toplumun içinde öyle insanlar vardır ki... ...bakarsın çok karakterliler. Konuşsa hakikaten konuşmalarda dinlenir. kader ara sıra bir denk gelir böyle... ...bir konuşma ihtiyacı hissederler. Hakikaten güzel düşünceleri, topluma yön verecek hatta arkadaşına karakter verecek huyları vardır ama konuşmazlar bırak diyor öyle kalsın diyor. bırak haya nedir imandandır diyor. o insanı ne yapmayacaksın zorlanmayacaksın demek ki o yeri geldiğinde ne yapar yine konuşur 60 nolu rivayet İmran İbni Hüseyin'den Allah ve İslam utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyurmuştur demek ki Haya her zaman insana ne yapıyor? Hayır getiriyor. Yine 61 no'lu rivayet Ebu Katade'den o da İmran bin Hüseyin'den naklediyor. Haya tamamıyla nedir? Hayırdır buyuruyor. Evet. Yine bir bab başlığı İslam'ın vasıflarını toplayan hadis. 62 no'lu rivayet Sufyan İbni Abdullah'dan Ya Resulullah İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki artık diyor senden sonra bunu hiç kimseye ne yapmayayım? sormayayım. Allah Resulü Sallallahu ve Sellem Allah'a iman ettim de sonra dost doğru. Ol. Evet. En büyük zaaflarımızdan olan bir tanesi. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru. Ol. Ne jandarmaya, ne polise, ne de yanında birine ne var? ihtiyaç olmadan. Ama Allah'a iman ettim dedikten sonra ve dost doğru olmanın birçok etkenleri var kardeşler. Bunlar nedir? Yaşanan toplum önemlidir. Ağızdan giren rızık önemlidir. Kişinin arkadaşı nedir? Önemlidir. Çünkü insan tutar, benimle arkadaşlık yapar, beni sever, bana dostluk gösterir, benim huylarımı alır, benden istifade eder. Sonra gider onunla arkadaşlık yapar, buradaki dostluğu unutur, onunla beraber gider. Onun iyiliklerini görür, çünkü kendisi etkileyen değil, etkilenendir. Bu sefer düşünceler değişmeye başlar, görmediklerini görmeye başlar, onun gösterdiklerini gö göster görmeye başlar. Birçok sıkıntılar ne yapar? Gider. İşte ne olursan ol, dost doğru olacaksın. İman ettim dedikten sonra kendine şöyle bir ne çeki düzen vereceksin. Ne olursa olsun hesabını veremeyecek işlerden ne yapacan Uzak duracaksın. İman ettim dedinli seni bağlayan şeyler vardır. Hayal olmak zorundasın. Dürüst olmak zorundasın. Helala harama dikkat etmek zorundasın. Gördüğün bir münkere mani olmak zorundasın. Yine anaya babaya üf bile dememen gerekir. Eşine hayırlı olman gerekir. Yani İslam'ın ne kadar şartları varsa yerine getirmen gerekiyor. Ve dikkat ederseniz burada bir ölçü daha var. Başkasına bir şey sormayayım diyor. Yani bizim de bu konuda İslam'ı kapsayacak. Başkasına sormaya mecal bırakmayacağımız ne yapıyor? Bir cümle var. Dost doğru ol. Bu dost doğru olmak bazen insanın tek başına olmasından mümkün değil kardeşler bazen. Bazen ama bizim için tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yönü nedir? Örnektir. Öyle bir ortamda dahi dost doğru olmuş mu? Hem ana yok, baba yok. Yani fuhşun, yani her türlü rezilliğin, insanlık dışı olayların Hat Safa'da olduğu bir yerde yine dost doğru olmayı başarabilmişse biz de ne yapabiliriz? Başarabiliriz eğer istersek eğer istersek azmedersek işte burada Allah'a iman ettim de dost doğru şimdi bu hadisi yukarılarla yakalayarak inin çünkü Allah kendilerinden razı olsun hadis imamlarının hiç naklettikleri hadisleri okumayın sırp başlıklarını şöyle bir okuyun o bile size ne yapar yeterlidir hayayla geldik ne yaptık Allah'a iman ettim de dost doğru olmak. Hayayla geldik. İmanın şubelerini ne yaptık? Görerek geldik. Burada da ne yaptı? Hemen bunlar geldi. Bunlarla da düşünerek Allah'a iman ettim diyeceğim. Ama bunun yanında e, ileride gelecek şefaat hadisi var. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan ne yapacak? Cennete girecek. Kapkarı olacak. Ve bu insan şirk değil. Günah üzerine cehenneme girecek. Ne yapmış bu adam? Yani namazını kılmış, orucunu da tutmuş, haccını da yapmış, belki cihadını da yapmış, iyiliği de emretmiş, kötülükten de nehyetmiş ama diğer hallerine dikkat etmemiş, muhakkak bir şeyler yapmış ki o cehenneme ne yapmış? Girmiş. Öyleyse burada bizler öyle bir karaktere sahip olmalıyız ki her yönlü dosdoğru olmalıyız. Mesela dün müydü? Dün, doğru birisi getirmiş bana A4 kağıt bir kutu bırakmış gitmiş ben yokken geldim baktım bir damga var firma şu bu önemli değil vermek istemiyorum arkadaşa telefon ettim dedim bana A4 kağıt bıraktın ha satın mı aldın yok abi, buradan aldım geldim gel dedim al götürür ya, geri koy niye abi herkes kullanıyor ne olursa olsun sen bu kağıda bir kuruş verdin mi? Vermedin. Bu kağıda parayı veren ne için verdi? O çalışılan bölgede kullanılsın diye. Sen bir Müslüman olarak, hem de inanan olarak, kendi, yani şeyine malik olmadığın bir şey, nasıl alır da, götürür de bir başkasına, hem de hayır da kullan diye götürü koyarsın? Bu hırsızlık değil mi? Hem bunu alenen yapıyorsun, hem de iman ehli olarak yapıyorsun ama hocam herkes yapıyor bunu alıp götür Vallahi ben onu götürüp oraya koyamam bak şimdi alırken imanı rahatsız olmuyor çünkü herkes yapıyor tipinde koltuğunu alıyor geliyor alenen ama bunu geriye götürürken neyi rahatsız etti onu anlatmak istediğim başka bir şey var Bakın. yakalıyor musun şimdi bunu alıyor geliyor hiç kimseden çekilmiyor herkes yapıyor yani öyle bir dürüst olmalısınız ki başkalar yapsa da siz bozulmayacaksınız ama bunu tekrar oraya koymaya utanıyor halbuki alırken utanması lazım yani iman yer değiştirmiş şimdi oraya koyarsa koyarken işte bunu nereden getiriyorsun diye soracaklar veya başka bir şeyden korkuyor alırken niye korkmuyorsun Allah korkusu ne yapmış zayıflamış öyleyse bizler malik olmadığımız hiçbir şeye ne yapmayacağız malikmiş gibi davranmayacağız ne olursa olsun her ne olursa olsun mesela bakın bu konuda Allah kendisinden razı olsun Ömer Emir el Mümin'inken kendisine Bizans tarafından birçok hediyeler geliyor ve bu hediyeleri Ömer Mala koyduktan sonra evine geliyor Yemek için bir bakıyor ki hanımı güzel kokular sürünmüş. Nereden buldu mu kokuyu diyor? Kristal bir şişenin içinde kokuyu getiriyor. Diyor gelen elçiler diyor bana da hediye getirdi. Hemen onu alıyor. Sana mı getirdilerdir? Evet. Sen diyor halifenin karısı olmasan Hakime diye getirirdir. Bu beytul malın diyor alıyor, götürüyor. Ne yapıyor? Beytul mal'a koyuyor. Sen buna malik değilsin diyor. Yani bu denli iman seni ne yapacak? Sorgulama yoluna götürecek ve hesabını veremeyecek işlerden ne yapacak? Götürtecek. Yani bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekir ki dost doğru olalım. Yani bu sadece basit bir örnek. Çok basit bir örnek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela biriyle buluşmak istediğinde, borcu olduğunda oraya gider beklerdi. Karşıdaki ister unutsun ister unutmasın Aleyhissalatü Vesselam ne yapardı? Dost doğru olmanı zedeleyecek her şeyden uzak dururdu. Bizim için de en güzel şey nedir? Ölçü odur. Yine bab başlığımız İslam'ın fazilet yarışmasını ve hangi işlerin en faziletli bulunduğunu beyan babı. Bu 63 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan Bir zat Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a gelerek İslam'ın hangi işleri daha hayırlıdır diye sordu Yemek yedirirsin Tanıdığına tanımadığına selam verirsin Evet Şimdi burada da Sen Müslümansın Ama Müslüman olmayan insanlara karşı İslam'ı nasıl sevdireceksin ve sellem'in ilk davetine baktığımızda Allah azze ve celle kendisine işaret ediyor Kalk en yakınlarını ne yap uyar Allah Resulü ne yapıyor? Gidiyor, hayvanlar kesiyor, büyük bir sofra hazırlatıyor, bütün kavmini çağırıyor, yediriyor, içiriyor, onların halini hatırını sorduktan sonra çıkıyor bir konuşma yapıyor. Bak tanıdığına tanımadığına ne yaparsın? Yedirirsin, içirirsin, selam verirsin. Bu da nedir? İslam'ı sevdirmekte en önemli unsurlardan ve İslam'ın en hayırlısı diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Şimdi karnını doyurmuş ihtiyaçlarını gidermiş Halını hatırını sormuş bir insana Vasıflarını soruyor Beni nasıl bilirsiniz İşte sen şu dağın arkasında Bir ordu var düşman var saldıracak desen Biz sana ne yaparız Yine inanır Şimdi bir insan yedirip içirmeden, Halini hatırını sormadan birine dese ki Nasıl bilirsin o anki duygularıyla yedirip içirdiğindeki sorduğu duygular nedir? Aynı değil. Bak, İslam'da hep ne yapıyor? Fıtrat yönünden insanları kuşatacak meseleleri alıyor. Öyleyse yedirme içirme bizim neyimiz olacak? Şiarımız olacak. Tanıdığımıza tanımadığımıza güler yüzlü ve selam verici olacağız. Yine bakın, İbrahim aleyhisselamla alakalı sünnete baktığımızda melekler insan kılığında giderken ona bir şeyi müştulamak için gittiklerinde hemen gidiyor bir hayvan kesir önüne getiriyor. Yani İbrahim aleyhisselamında nedir bu? Bir sünnetidir. Ve ilerki hadislerde gelecek Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Yedirme içirme hem de imanın hem de Allah'a ve ahirete imanında neymiş? Bir dusturuymuş. Evet. Buna da çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Mesela Ebu Sayit hoca gelmişti bizim eve sohbete bir zamanlar devamlı çağırdığımız zamanı. E, hoca dedi ki Ankara'da dedi en büyük fitnelerden bir tanesini seç, o konuda dedi bir sohbet yapalmış gün. Tamam hocam. Tekfir belası ve tekfire düşmenin sakıncaları diye bir afiş yaptım broşürler yaptım her yerlere dağıttım falan der hiç tanımadım birçok insan geldi hemen hepsi de hariciymış hiç tanımadım ama o sohbetten hemen hemen hepsini tanımış oldum ben hala da tanıyorum ben şimdi hanım üstü anadan babadan da bir ikramı gördük hanıma yemekler yaptırdım böyle kuru fasulyeydi şuydu buydu falan gelen misafirlere ikram eden ulan sadece bizim arkadaşlar yedi bir tanesi abi bir kaşıkla sunsalar ya yani akşama kadar sohbet ölü, acından geberdiler bir lokma yemediler ne yapayım ne yapayım bari sernesinler, gittim 3-4 kasa elma aldırttım arkadaşlara getirttirdim bir tane elma yemediler sadece su içiyorlar neymiş hani onlara göre bizler müşrik kafiriz veyahut kendimizi ispat edemediğimiz için hiçbir şeyimizi almıyorlar. Su da Allah'ın ikramı olduğu için sadece onu içiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hem dini öğrenmeye geliyorlar hem de öğrenmeye geldikleri bir hanede yemek dahi ne yapmıyorlar, Bilmiyorum. yemiyorlar. Hanım'la biz şaşırdık. Hanım dedi ki bu kadar yemek yaptırdın, ne olacak ya dedim. Bunlar yemektense it köpek yesin vallahi daha hayırlı. Ya israf olmadı, inan olmaz dedim. o köpek seni koydu mu kıyrunu kıstırır gider bunlar seni yemeyen ye seni asırırdı. yemedikleri daha demek ki Allah bunlara nasip etmiyordu işte tanıdığına tanımadığına yemek verme İnanın bunları okusalar e, dininin emirleriyle topluma baksalar çok farklı insanlar olur işte İbn Abbas'ın Allah kendilerinden razı olsun haricilerle münakaşasından sonra Ali'ye gelip ne diyor? Onlar diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı iki emanetin birini terk etti birini aldılar. Yani Kur'an bize yeter dediler. Sünneti bıraktılar. Ben de sünnetten işi ne yaptım? Çözdüm geldim diyor. Evet. 64 ne olur? Rivayet Abdullah İbni Amr İbni Aslan Allah kendisinden razı olsun. Bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sordu. Ali ve vesselam Müslümanlar dilinden ve elinden selamette kalandır cevabını verdi. bundan alakalı iki rivayet daha var. 65 nolu rivayet Cabir'den. Ben Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken dinledim. Kamil kamil Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir buyurmuştur. 66 no'lu rivayetse Ebu Musa'dan Ey Allah'ın Resulü İslam'ın hangisi faziletlidir dedim. Müslümanların dilinden, elinden selamette kalan kimsedir buyurmuştur. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda birçok yoldan gelen aynı Müslüman elinden ve dilinden ne yapacak emin olunan insan. Bakın geçmişte bizim için en güzel örnek yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. O gün gelen kaynaklara baktığımızda bir adam ticaret için bir yere gittiğinde eşini kendi babasına bile ne yapamıyordu? Emanet edemiyordu. Çünkü göz dikiyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyordu? Emanet edip çok rahatlıkla gidebiliyordu. Onun için Muhammed'il Emin denmiştir. Aleyhissalatü Vesselam'a Bizlerin de hangi ortamda Olursa olsun hem Dil hem de el Hatta ileriki Hadislerde gelecek edep ahlak Bir sıla bu konularda Siz diyor bana iki şeyden Teminat verin ben de sizin Cennete girmenize ne yapayım Aleykümselam Ne yapayım Cennete girmenize teminat vereyim Bu nedir İki boğaz arasınızdaki ve iki bacak aranızdakine teminat verin ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim kızgınlıkta hastalıkta iyi halde hangi halde olursa olsun bunlara ne yapacağız çok çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü el ve dil eminliği yoksa hiçbir şey nedir yoktur bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım bunların bakın hepsi imanla alakalı meselelerdendir <gülüyor> yine devam eden bapta iman halavetini bulabilmek için sıfat edinilmesi gereken hasletler evet Allah kendisinden razı olsun bab başlığına dikkat ederseniz imanın halavetini yani lezzetini onunla sıfatlarına binebilmek için gereken hasletler diyor. mesela bir adama niye dürüst denir niye hayalı denir niye ağzı sıkı denir niye bu adam ikramsever denir bir amel işliyor ki o da ona ne yapıyor bir vasıf burada da atılan bab başlığına baktığımızda imanın lezzetini bulabilmek için o sıfatı e, taşıyabilme de gereken hasletler bakalım nelermiş Enes'ten geliyor Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam üç haslet kimde olursa o kimse bu hasletlerle imanın tatlılığını ne yapar olur evet insan bir yemek yiyor lezzetini ne yapmıyor unutamıyor ya sana hangi yemeği yapayım hemen ne dersin en lezzetli olan veyahut da seni seven birisi uzaktan geliyorsa mesela ben birine gitmiştim askerden gelmişti oğlu bir baktım evin içi yemekler tatlılar sütlüler teyze niye bunu yapıyorsun? Oğlanın en sevdiği şeylerdir. Halbuki oğlan askere gitmeden yüzüne bakmazlar. Ama çocuk elbette bir ayrı kalmış, ana döz demiş, çocuk dözlemiş demiş. Ne yapıyor? Onun sevdiği, lezzet alacağı bir ortamı ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. İşte bu lezzeti imana taşıyın. Yani çok böyle tad alacağım bir şey yaptığında bütün ruhunun bu sefer bedeninin değil o bedene can veren bir ruh var o ruhun lezzet alacağı neler varmış işte o hasletlerin birincisi Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olma, sevdiğini yalnız Allah için sevme Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten ateşe atılmasından hoşlanmadığı gibi hoşlanmamak Yine öbür hadisi de okuyalım inşallah. 68 Enes'ten ve Vesselam Kimde üç şey bulunursa imanın tadını bulmuştur. Sevdiğini Allah için seven, Allah ve Resulü kendisine başkasından daha sevgili olan, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılması kendisine tekrar küfre dönmekten daha sevimli gelen. Evet. Bundan alakalı dikkat ederseniz veya şöyle bir hafızamız yoklarsak o kadar çok mevzuyla ilintili, bağlantılı ki birincisi Allah Azze ve Celle'yi her şeyin üzerinde zaten sevme imanın birinci unsuru. Ve ibadetlerin de kabulünde birinci esas. Allah ve Resul. Şimdi bu nasıl olacak? E tabi Öğrendiğin her şeyi hayatına Geçirmekten olacak Allah size imanı Sevdirdi Arkadan ne diyor Küfrü fıskı isyanı tiksindirdi Şimdi imanı sevme Aynı zamanda Allah'ı sevme Şimdi imanı seviyorsan Allah'ı da seviyorsan Küfürden fısktan isyandan ne yapacaksın Tiksineceksin nefret edeceksin Şimdi orantı bozulmaya başladıkça Burada da bir şey ne yapıyor Bozulmaya başlıyor Sonra burada Resul'u da sevme var Şimdi eğer Resul'u sevme neye tabiydi Ondan gelene tabi olmaya Şimdi ondan gelene Tabi olmada sıkıntı varsa Buna sevgi şimdi ondan gelene tabi olma yoksa ittiba yoksa, hayata geçirme yoksa, sevgide de ne var? Müşkülatlar var. O zaman tat da alamıyorsun. Yani lezzeti ne yapamıyorsun? Alamazsın. Bir şey eksikse lezzet alamazsın, doyunma, uğraşamazsın. Sonra başka bir cüz var şimdi. Bu birinciyi şöyle hafif tadarsanız ikinciye geçelim. Ne için sevdin? Allah için o zaman Allah için sevdiğin bir insanda ne gelirse gelsin nefsinle ne yapmıyorsun? Müdahaleye girmiyorsun. Bak girersen o da bozuluyor. O da bozuluyor. Sonra buğuz etmede ne için olacak? Yine onun için. Burada da bizler genelde ölçüyü hep ne yapan? Kaçıran insanlarız. Öyle ortamlara gelmişiz ki hakikaten hayırlı insanlar uğurlanması gerekirken ne kadar şerli insanlar varsa toplumda nedir? Uğurlanan odur. Bu sefer hayırlar da bozulmaya başlıyor. Bu sefer ne Allah için sevgi başlıyor ne de Allah için buğuz başlıyor. Onun dışında her şey var ama. Her şey var. Onun için bu tadı tadabilmek için insanın kendini çekip şöyle bir düşünmesi gerekiyor ben hakikaten Allah için seviyorum ne kadar seviyorum Allah için buğuz hakikaten yapabiliyorum eğer dengesizlik varsa en azından yapmaman gerekiyor yani dengeyi sağlayamamışsan o zaman dengeyi sağlayana kadar hiçbir şeye müdahale etmemen gerekiyor çünkü bazen ne yapıyor dengeler bozulabiliyor bunda da bizim için en güzel örnek hem Allah'ın Resulü hem de ona en güzel şekilde tabi olanlar Bakın Ebubekir kızına hem de Ali Sallati Vesselam'ın fakz iftira atan adamı ne yapıyor? Yardım ediyor. Bu olaylar onun başının altından çıktığını görünce ne yapıyor? Kesiyor. Ali Sallati Vesselam çağırıyor. Bunu ne için yaptın? Allah için. Niye kestin? Niye kesti? Yaptığı bir fiile dolayı. Yani Allah için kesmedi. Öyleyse devam et hay hay diyoruz. Bunlar nedir? Bizim için azmedilmesi gereken meselelerdendir. Yani en güzel örneklerden bir tane. Ama bizler bugün şöyle baksan bile her şeyi kesiyoruz. Hakkında Allah'ın muhafızı bir laf konuşsan bitti. Toplumda iyilikler hiçbir zaman görülmez. Bir hata yapmanı beklerler. Bütün iyiliklerini silmen için. Yani i̇nsanlar böyle. Dünya kadar iyilik yap, adamı bir yere getir, seni öveceğini, başkasını över. Ama sana yapılmayacak kötülüklerin hepsini yapar. İnsanlar böyledir. Onun için Allah için sevme, Allah için buğz etme kelimeyi tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. Tevhidi bozuk olan insanların bu meseleyi anlamaları mümkün değildir. Tevhidi bozuk olan, tevhidi anlamayan insanların bu meseleyi de anlaması mümkün değil. Ve yine hadisin devamında baktığımızda küfre düşmektense ateşe girmeyi tercih etme. Şimdi baştaki iki taneyle yakalayalım. Allah'ı sevme her şeyin üstündeyse. Resul'ü sevme her şeyin üstündeyse. Allah için sevme, Allah için buğz etme, halledilmişse bir adam neyle karşılaşırsa karşılaşsın imanından döner mi? bak bunlar halletmiş dönmez İbrahim'i ateşe atarlarken o ateşi görüp de ne diyor kendileri bile o ateşe yaklaşamıyor ta dağın oraya mancılık yapıyorlar yani kendilerine alev sıcaklık vurmasın diye ta kendileri dağın öbür tarafındalar böyle olduğu halde İbrahim onlara ne diyor o anda bile bir daveti var Kur'an'da dikkat ederseniz hangi ateş daha diyor şeyli bu mu ahiret ateşi mi korkmuyor musun e siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım Allah'ı sevdi mi sevdi şeksiz şüphesiz iman etti mi Etti bitti başka korku ne yapmıyor kalmıyor sevgi de korku da oraya orantılı başka yine değil yani neyi ilah edinmişsen, nefsinse artık onunla düşer kalkarsın. Nefsinin iyi gördüğünü hep översin, kötü gördüğünde hep ne yaparsın? Yerersin, bitmiştir. Ama burada nefis devreden çıkıyor Allah için. Allah için. Bazen bizler öğrendiğimiz nasları hep kendimize yontarız. İşte şu şöyle değil mi, bu böyle değil mi? Baktığında oturup şöyle ben kenarıya çekilirim niye bu bunu başka zaman anlatmıyordu da şimdi anlatıyor ha bir yere varmak istiyor bu adam ha amacına da ulaştı mı o konuşmayı ne yapar bırakır ha iş bitmiş naslarla ne yapmış bir yere gelmiş bunlar hep müşriklerin kafirlerin fasıkların ahlakıdır tevhid ehlinin ahlakları değil bu da tevhidi anlamadığından yine bakıyorsunuz sahabelere ölüm anına giderken bile idam edilenler var ve şehit edilenler var yani kafası uçurulanlar var hiçbirinde bir şey var mı bozgunluk yok hatta savaş anında sahabe iki tane hurma var o günkü istikakı eğer ben şu savaşta öldürülürsem şehit olursam ne vardır? var diyor horiler var cennette hemen kılıcının kınını kırarak ne yapıyor hurmalar da elinden atıyor doğru Harp meydanlar koşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazandırır. kazandı Yani küfre girmektense Ateşe girmeyi Müslüman ne yapacak Tercih edebiliyorsa Tercih edebiliyorsa Bu imanın lezzetini ne yapar Tadar Ama bugün yaşadığımız ortamda Müslümanlar Hem ferden hem cemaatan O kadar zayıflamış ki en ufak bir meselede dahi hemen ne yapıyor çuvallayabiliyor bırak imanını korumasını bırak yanındakine bir şeyi davet etmeyi yani her şeyden kaçınıyor ama Allah'tan kaçınmıyor ateşe o kadar yaklaşıyor ki belki içine tam böyle yani tam ortasına düşecek şekilde bunu bile ne yapamıyor göremiyor azıcık imanıyla kendini kurtulmuş olarak görüyor ama imanın lezzetini tadamıyor. İmanın lezzetini tadan insan ne yapar? Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sever. Allah için sever. Allah için buz eder. Ve imanı zedeleyecek her şeyden uzak durur. Uzak durur. Çünkü durmadığı zaman hadisi şimdi tersten al. Küfre, küfre girmek gerekmiyor bir yerde. Günahın işlenmesi seni ateşe sokmayacak mı? Sokacak. Buradaki ebedi ateşe girme kastediliyor ama öbür ateşe de girmekten insan imanını ne yapabilir, koruyabilir eğer tevhidine hakikaten dikkat etmişse. Evet. Devam edelim, değil mi? Ee, devam eden bapta Allah Resulü'nün islati ve silamı eşten, çocuktan, babadan. Bütün insanlardan daha çok sevmenin vücubu ve onu bu sevgiyle sevmeyene imansızlık isnadı bağlı. Evet, 69 Noğlu rivayet Enes'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hiçbir kul, ben kendisini ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. 70 ne no olur rivayet Enes'den Aleyhisselatü Vesselam Hiçbiriniz ben kendisine Çocuğundan Babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz Evet Nasıl anlayacağız bunu Bir de örnek verin bakayım Nasıl anlayacağız İslam'ın asıllarından bir asıl Bugün resul öldü Sada değil. Sevgiyi şu şekilde alıyorlar hocam. Yani normal sevme gibi. Bunu bu şekilde algılıyorlar. Yani ben fıtratta alıyorlar. Evet. Ama fiilleriyle olsun, bize örnekleriyle olsun, bu şekilde halk olarak mı değil, veya bu şekilde mi kullanıyor bilmiyorum ama genelde insanlara baktığımız zaman öbür yöne alıyorlar sevgi, normal bir sevme gibi ama. Fiilleri az önce dediğim gibi ya da bize vermiş olduğu örnekleri hiç kesinlikle almıyor. Şimdi eğer hakikaten bu lezzeti almak istiyorsak bir kere onun çektiği meşakkati çekmemiz, tatmamız gerekiyor. Çektiği çileyi, davetteki hırsı ve her şeyi Allah için yapmayı bunları ne yapma? Yakalamak gerekiyor. Ben seni çok seviyorum. İyi, çok sevebilirsin de sevenden muhakkak sevdiğine dair ne yapacak onun ülfetini artıracak bir şeylerin de gelmesi gerekiyor Leyla ile Mecnun gibi sevme olmaz mı Mecnun Leyla'sını sevmiş Leyla'nı haber yok sonra Leyla'yı görmüş bu Leyla demiştir ben bunu değil ki ben Leyla'yı seviyorum demiş anlatabildim mi? yani Leyla'yı bile ne yapmamış tanımamış o kadar Mecnun olmuş kimi hep e, Resul'un ismini sayıklar ama hiç sünnetiyle nedir? Alakası yoktur. Onu sevme getirdiklerine tabi olmakla mümkündür. Ve onu her şeyin üzerine şimdi düşünün Resul'dan gelene tabi olurken bir baba bir anne bir eş yaşanılan ortam herhangi bir şey seni ne yapabilir? Mani olabilir. İşte burada senin takındığın tavır senin ne kadar sevdiğini ortaya ne yapar? Getirir. Ama burada da kardeşler eğer buraya kadar dikkat etmişseniz iyi bir bilgi gerekiyor. Bilginin göçüklüğü taklitin gündemde olması senin de göçmene sebep olur. Yani iyi bir bilgiyle ayakta durabilirsiniz. Eğer şu toplum göçmüşse peygamberi seviyorum deyip de en büyük düşmanlığı yapıyorsa bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani ben inanıyorum ki namaz kılan birisi hem de gece namazı kılan, oruç tutan hem de nafile oruç tutan birisi neden Resul'una düşmanlık yapsın ki? Neden bir bidattan iştikal etsin ki? Neden ondan bir şey geldiğinde itiraz etsin ki? Bu bilginin kısırlığından, zayıflığından ve cahillikten kaynaklanıyor. Çünkü cahil her zaman nedir? İsteklidir, öndedir. Alimse ağır konuşur, her zaman konuşmaz. Cahil devamlı konuşur. İşte bu bilginin eksikliğinde. İşte öyle bir değerlerden sayıyor ki Aynen Allah Azze ve Celle kitabında Hoşunuza giden meskenleriniz, ticaretiniz, babalarınız, kardeşleriniz Bulunduğunuz yer sizi Allah'a ve Resulüne gitmekten alıkoyuyorsa ne yapın? Oturun bekleyin, aynısı Yani olay aynısı Burada bilginin eksikliği, iman eksikliğine, imanın eksikliği de birçok yanlışlıklara insanı ne yapıyor? Götürüyor. Ama götürmemesi gerekiyor. Götürmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi Allah Resul bakın şimdi baba bakın. Kendisi için arzu ettiği hayrı, Müslüman kardeşi için de arzu etmenin imanın hasletlerinden olduğu. Mesela siz cennet arzular mısınız? E kardeşinin girmesini istemez misin? Bak bu imandan. Allah belanı versin. Allah sana lanet etsin dersen bu bak bu imandan değil. Bu nefisten kaynaklanıyor. Sana da ona da ne yapıyor? Bela getiriyor. Onda yoksa sana dönüyor. İşte Enes İbni Malik'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş. Ne yapmaz? Olmaz diyor. Yine 72 oğlu rivayet Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbir kul kendisi için arzu ettiğini komşusu için Yahut da kardeşi içinde arzu etmedikçe iman etmiş Olmazdır Allah hepimize hayır versin Hayırdan ayırmasın Kendi nefsimize istediğimiz her hayrı Kardeşimize de ne yapmalıyız İsteme Mecburiyetindeyiz Kendimize yakıştırmadığımız bir şerri de Kardeşimize ne yapmayacağız Yakıştırmayacağız Ve bu da dikkat ederseniz Hepsi imanla Kayıtlı olan ve Allah Resulü Vesselam, Yemin ederek Yani yeminle nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki diyerek ne yapıyor Yeminle başlayarak e, Bizlere bir Misal veriyor ve diyor ki iman etmiş olmaz Peki iman etmiş Olmaz tabiri Neye girer Cennete giremez Düşünün şimdi burada dost olanlar orada düşmanlık yapacak mı? Yapacak. Burada dost olup da orada dost olanlar da olacak mı? Olacak. Allah onlara cenneti verdiğinde kardeşim de var. Kardeşim de var diye Allah'tan onlar için şefaat isteyecek olmayacak mı? Olacak. Onun cezasını iki kat ver. Beni saptıran buydu diyen olmayacak mı? Olacak. Öyleyse bizler Allah'ı çok seveceğiz, her şeyin üzerinde seveceğiz. O sevgi, yani hangi sevgi olursa olsun Allah sevgisi ne yapmayacak? Bastırmayacak. Resulü seveceğiz, her şeyin üzerinde seveceğiz. Hiçbir sevgi ona ittibayı ne yapmayacak? Alık koymayacak. İnsanları severken ölçülü olacağız, vasat olacağız. Bir gün dostumuz olacağını unutmayacağız. Bir gün düşmanımız olacağında ne yapmayacağız? Unutmayacağız küfürle karşı karşıya kaldığımızda ateşe küfre girmektense ölümü veyahut ateşe girmeyi ne yapacağız dünyada tercih edeceğiz. Ve insanlarla olan ilişkilerimizde bunları yakalamazsak zaten kendi nefsimiz için istediğimizi kardeşimiz için de ne yaparız? Çok rahatlıkla isteyebiliriz. İşte bunları yakalayan insan ne yapar? İmanın halavetini lezzetini tamamlar. Sübhane ki Allahümme ve bihamdiki üşüde la ilahe illa ente estağfuriki ve tevbili velhamdülillahi rabbil alem.